Gecenin ve gündüzün misali bir makasın misali gibidir. Makas da bu kumaşı doğuruyorsa insanın öbür kumaşı gece gündüz makası doğramaktadır.